أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم رب أعوذ بك من همزات الشياطين أعوذ بك رب يحضرون بسم الله الرحمن الرحيم فخلف من بعدهم خلف نذر الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا جَنَّاتِ عَدْنٍ الَّتِي وَعَدَ الرَّحْمَنُ عِبَادَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّهُ كَانَ وَعْدُهُ مَأْتِيًّا لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا وَلَا صِيَاحًا وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيهَا بُكْرَةً وَعَشِيًّا تِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي نُورِثُ مِنْ عِبَادِنَا مَنْ كَانَ تَقِيًّا صدق الله العظيم اللهم انفعنا بالقران العظيم <hassan> ve bariklana affi ve alhamdülillah Rabbil-âlemîn. Estağfurullah al-Hayy al-Qiyûm. Hacsan bil Hayy al-Qiyûm illedi. La yamût abdâ ve defaat etmen kumsu ebilah hâle ve la illa ve kâif işini bitirinlerinde. Bizim işimiz bitirilmemiş. Biz daha cennete girmemişiz. Allah'ımızın cemalini de görmemişiz. Her an fitnedeyiz. Her an tehlikedeyiz. Son nefeste imansız gitme tehlikemiz var. Allah muhafaza etsin. Ebedi cehenneme düşme tehlikemiz var. Hiç çıkmamak üzere yanma tehlikemiz var. Sırattan aşağı cehenneme yuvarlanma tehlikemiz var. Mizanda günahlarımızın ağır gelmesi tehlikemiz var. Havzu Kevser'den kovulmak tehlikemiz var. Var var var var. Şefaattan mahrum olma tehlikemiz var. Biz nasıl oynayacağız, eğleneceğiz, keyif edeceğiz? Meşru surette tabii insan pikniğe gidebilir. Meşru surette evlenebilir, düğün yapabilir, cemiyet yapabilir. Fakat yine oralarda da namaz terk edilmez, Allah unutulmaz, zikir bırakılmaz, kaflete düşülmez, ölüm, ahiret unutulmaz, hep tetikte. Her an ölebilecek insanın Mevla'nın huzuruna birden götürülecek bir insanın efendim nasıl rahat olmaya hakkı olabilir. Kainatın Efendisi sallallahu aleyhi ve sellem. Keyfe n'amu? Ve sahibul karnil takamuhu وَيَنْظُرُوا Ben nasıl zevkleneyim, keyifleneyim? Ben nasıl gülebilirim, eğlenebilirim ki? Sura üfürecek İsrafil Aleyhisselam Sur'u yerde de bırakmamış. Emrolunursam alırım ağzıma çalarım borozana. Efendim, kopartırım kıyameti. indiririm gökleri yerlere. Efendim, alemlerin işi biter. Öyle değil. Ya ne, ya ne diyor? Sur'un sahibi İsrafil Aleyhisselam onu ağzına almış. Yani yerde de değil, emrolunsam alırım geri. Ağzında duruyor. Şu anda sur, İsrafil Aleyhisselam'ın ağzında duruyor. Gözü nerededir? Levh-i Mahfuz'dadır. Gözü orada, hiç kırpmaz. Melek bu. Uyumaz, yemez, içmez. Sırf Allah'ın zikriyle meşgul. Gözü Levh-i Mahfuz'dadır. Sur ağzındadır. O sur ki, onda canlıların ruhları sayısınca Odalar var, delikler var. Her bir dairesi, gökler, yerler arası kadar. Dünyanın kaç kadı, bu gezegenlerin hepsini toplasan, ki dünyadan büyük gezegenler var, bir suretmez. etmez. Sur çok büyük. Her daire gökler arası kadar. Ondan ne kadar devair var. Her çıkan ruhun ondan yeri var. Gidiyor oraya. Üfürülecek zaman çıkacak yerlerinden. E şimdi sur onun ağzında. Közüle-i emir bekliyor. Üfle dendiği anda üfleyecek. Ne olacak üflediği anda? İşte kıyamet kopacak dediğimiz hadise hukuka gelecek. Ve nüfika men fessahika menfis men menfil arda. Sura üfürüldü Allah buyuruyor. Üfürülecek buyurmuyor. Madem kesin olacak, küllâtin karib, her gelecekte yakındır. Onun için siz şimdi dün hesap etmeyin, yarın hesap etmeyin, bugün hesap etmeyin. Siz Sura üfürüldü bilin. Siz şimdi yerinizde bilin kendinizi. Ya cennettesiniz ya cehennemdesiniz. E ben ne bileyim kaybı bilmem işte. Neredesin? İşte camidesin, ibadettesin, cennettesin. Neredesin? İçkidesin, kumardasın, sinadasın, fokuştasın, çalkıdasın, cengi desin. cehennemdesin. Neredesin işte? Herkes yerini biliyor. Şu anda neredesin, ne haldesin? Karşılığında o, o yerdesin. Yani meyhanedeki adam şu anda kendini cennette bilecek hali yok. E camdekini de kendini cehennemde bilmesinin bir manası yok. Ha ne var? Buradan çıktıktan sonra sen ne olursun? O da oradan çıktıktan sonra o ne olur? O ayrı bir şey. İşte orada tehlike var. Belki o meyhaneden çıkıp Mekke'ye gelecek, tekkeye gelecek, sen de camiden çıkıp meyhaneye gideceksin. İşte o sonun belli olmadığından kimsenin kimseye hava atma payı yok. Yani ben diyemem ki ben ulemayım, evliyayım, sen içkicisin, hayyasın diyemem. Çünkü benim sonum ne olacak? Belli değil. Değil mi? Onun için Beyazıt destan Hazretleri'ni söylüyoruz. Bir köpekle karşılaştı. Köpek böyle dikiyiz duruyor. Ebu Yezid el-Bestami Kudsesur Sultan-ül Arifi'nin Allah'ı bilenlerin padişahı. Allah'ı bilenlerin yani velilerin sultanı. O da köpeğe karşı durdu böyle, duruştular. Evliyaullah'ın böyle çok işleri var. Şahin ben Nazları dedik, murakabeyi kediden öğrendim. Ne demek kediden öğrendim? bir fareye dedi kendini kilitlemiş. O farenin delikten çıkmasını bekliyor. Kılı kıpırdamadan öyle bir duruyor ki ben Allah'ın huzurunda böyle duramıyorum diyerek orada anladım meseleyi dedi. O durda Köpeğin karşısında duruyor da duruyor. Müritleri de arkasında duruyormuş. Duyan yok, anlayan yok. Bir zaman sonra dedi onlara, bu köpek ne dedi bana biliyor musunuz? Ne be? Dedi ki bana sen Ariflerin sultanı oldun, evliyanın reisi oldun diye. Ne hava atıyorsun bana dedi. Seni o makama çıkartan Allah beni de bu kulağa soktu. Yani ne senden ne benden. Sana o makamı nasip gören Allah bana bu kıyafeti yakıştıran Allah Celle Celaluhu Celle. Yani kendinden bir şey bilmiyor. E işte biraz bestami olmak lazım köpekten o masahatı alabilmek için biz evliyanın nasihatını alamayan adamlarız biz ulemanın vaazını dinleyip de geçen adamlarız köpekten bizde nasihat almak nerede biz biz nerede nasihat alacağız kediden köpekten biz evliyadan nasihat alamıyoruz ki ama kendisi ariflerin sultanı olursa bak o köpekten bile nasihat alıyor yani Nuh Aleyhisselam'ın Nuh Aleyhisselam'a Nuh isminin verilmesinin hikmeti anlatılıyor tefsirlerde. Nuh geliyor Arapçada niyahattan. Niyahat demek ölünün arkasına ağlamak demek. Ölünün ardına ağıt yakmak, yanmak. Nuh aleyhisselama niye bu işi verildi diyor. Bir kere bir köpek geldi yanına. İhzeyyâ kabih. Ey çirkin ey melon dedi. Yani melon demedi fakat ey çirkin şey çirkin mahluk, yaratık defol defol dedi bunun üzerine allah Teala ve Tekeddes Hazretleri Nuh Aleyhisselam'a hemen vahyetti ne buyurdu? sen kendini ondan üstün mü biliyorsun? koca bir peygamber Ö peygamber ama Mevlana diyor ona sen kendini onda sustur tutuyorsun da onu çirkin diyorsun. Elazih sen ekle Her yarattığını güzel yaratan Allah'ı görmüyorsun. Ma min kavhihi le Elem Hiçbir çirkin yok ki güzel tarafı olmasın. Zencinin dişlerini görmüyor musun? Karanlıkta pırıl pırıl parlıyor. Niye o güzelliği onda göremiyorsun sen? Benim mahlukumda Kabahat görüyorsun. Bu kabahat kime dönüyor? Ben çirkin mi yarattım? Çirkinlik benden midir? Haşa. Her mahlukumda güzellik var. Her yaptığımı güzel yaparım ben. Buyuruyor. Ve Nuh aleyhisselam ondan sonra ağla ağla ağla gözleri yaşlarla kaplandı ve kendisi bu isme bu lakaba sahip oldu. Niyahattan geliyor. Kendine ağlayan. Millet ölünün ardına ağlar. Nuh Aleyhisselam da kime ağlar? Kendine ağlar. Niye ki ben o köpeğe bir kere çirkin dedim. Elli Allah'tan birisi çöplükte elbisesine yamalık arıyor. Elbisesi paralanmış, parçalanmış. Böyle veliler çok var. Fakir, garip, ubeyş ate ağbara Toza dumana Karışmış. Kapılardan kovulur. Kız istese kız verilmez. İş istese iş verilmez. Selam verse zor alırlar. Hem de hacılar hocalar. tarikat tehlike içinden sofular. O fakirleri beğenmezler. Medfuin <gülüyor> bilebbab. <gülüyor> Kapıdan kovarlar. Le ekseme alellâhi ile eberruh. Ama Allah yanında o kadar hatırı kıymeti var. Niye yemin etse Allah onu yalancı çıkartmaz. Dağı kaldır dese Allah dağı kaldırır. Öyle veliler var. Gizli veliler. Allah dostlarını kullarının arasında gizledi. Niye? Kimseye hakaret etme. Kimseye hakir görme. Herkese hürmet et. Allah'ın kuludur. İçinde sırlar olabilir. Harabat tehline hor bakma şakir. Defineye malik viraneler var. İbrahim Akazder oğlu Şakir'e söylüyor. Ne demek? Dışı harap görünen kaportası yani diyelim Bozuk, berbat, bir arabayla gelen, efendim, üstü başı, yareli, parayli işte, cık, bu adam değil. kalitesiz adam ya. Selam veriyor şimdi, aleykümselam selam desen, mevzu açacak, cık, hiç konuşulacak adam değil şimdi bu nefesler. Kılık kıyafet yok, üzerindeki elbise kaliteli değil, ayakkabısı kaliteli değil. İşte böyle, bugün Müslümanların da değer açıları buna dönmüş. Araban ne marka, cep telefonu ne marka? Kalemin nasıl, başın nasıl, kaşın nasıl böyle bir. Şey. Tarikat ehli de bu durumda. Ağlamak lazım. Yazık. Kabudan kovarlar adam. Gelen derviş gelir, gariban. Zengin olursa buyur buyur buyur buyur buyur. Fakir olursa git yarın gel git hele gelsin. Ama o adam bir Allah dese dünya yıkılır. Allah nazarında o kadar. Hali var. Şimdi Evliya Allah'tan pis Gelmiş orada. Yamalık arıyor. Bez. Nesine? İşte elbisesine yama yapacak. Bir insan bir şeyi atarsa, çöpe bırakırsa, onu almak ne olur? Helal olur. Çalmak haramdır ama çöpten almak helaldir. Neden? Sahibi ne demek istiyor? sahibim onu bırakarak benim buna ihtiyacım yok, kim ne yaparsa yapsın demek istiyor. Çöpe bırakılmanın manası fıkıhta budur. Onun için çöpten sana yarayan bir şey olursa almak nedir? Allah'ın dostları almışlar mı? Muhtaç olursa, olurlarsa almışlar. Ama efendim sen nerede? Çöpten bir şey alır mısın? Gurura yediremezsin. Kibirden barut olmuşsun. Şimdi tam oradan bir parça alacak bez parçası, şimdi köpeğin biri de orada kemik yalıyor Cık. bu şimdi yanaşacak mübarek adam köpek de oradan hırrrr yapıyor Cık. Allah köpek de zannediyor ki, benim kemiğimi elimden alacak ya mubarek ne yapsın senin kemiğini ya o oradan bez alacak ama o evhamlaşıyor işkilleniyor o köpek hırlıyor mırlıyor köpeği dedi ne hırlıyorsun dedi be bak şimdi Nuh ne dedi mübarek çirkin defol dedi mesela iktarı yedi şimdi bu mübarek tabi iktarlardan uyanmış bunlar köpeğ, o şimdi köpeğe biz olsak ne o ne dedi ne hırlıyorsun dedi be ne senin benden hayırlı olduğun belli ne benim senden hayırlı olduğum belli işte söz bu adalet bu, istikamet bu insaf bu ha. niye öyle dedi köpeğe Köpe izah veriyor diyor ki ben sırat köprüsünü geçip cennete girersem sen toprak olacağın için benim senden üstün olduğum belli olacak ben sırattan aşağı cehenneme düşersem ben ateşte ebedi yanacağım ve çıkmayacağım için sense toprak olacağın için toprak olan cehenneme düşenden İyi. o zaman da senin benden üstün olduğun belli olacak diyor ne hava atıyorsun bana i̇şte evliya sözü bu hikmetli söz bu onun için nereden geldik nereye yanalım derdimize akıbetimizi düşünelim ne olacağımızı düşünelim bugün dalalette gördüklerimize hidayetleri için dua edelim merhamet edelim acıyalım onları cennete davet edelim kendimizi de cennetlik zannetmeyelim Ha şu anda cennetteyiz, yemin edebiliriz. Vallahi cennetteyiz çünkü abdestliyiz, namazın akabindeyiz, camideyiz. Tamam. Ama çıktıktan sonra nereye gideriz? Hakiki cennetlere girene kadar garantilemeyelim. Allah dostlarıyla beraber yaşatsın, onlarla öldürsün, onlarla kaldırsın, onlarla cennette buluştursun inşallah. Şimdi bu dostlar geldi geçtiler, bu kadar nebiler, bu kadar veliler şimdi zaman, garip zaman çok az adam kaldı. Parmakla gösterilecek kadar dostlar azaldı. Düşmanlar ortalığı sardı. Resulullah öyle haber verdi bu zamana. Yedhabu salihun elevelu felevelu. Salihler gidecek, iyi adamlar gidecek, alimler ölecek, veliler ölecek. Ve kahvsalatun kahvsalatü'ş-şaeir. Arpanın efendim kalitesizliği efendim çör çöpü kaldığı gibi. Efendim, buğdayın işe yaramaz tarafı kaldığı gibi insanların da böyle Allah yanında kalitesizleri kalacak. Ha insanlar yanında kellidirler, fellidirler, mercedeslidirler, bemeveli diller, itibarlıdırlar. Ama Allah nazarında arpanın efendim çür çöpü gibi, efendim hurmanın bir rivayette hadiste hurma da geçiyor. Yani kaliteli hurmalar gidecek adi basit hurmalar kalacak gibi böyle şerefsiz insanlar kalacak. Dünya onlara kalacak sonunda. Tabi zaman o zamana doğru. gidiyor iyiler varsa da bunlar her geçen gün azalıyor. Allah Teala bizi onlara ilhak etsin. Onların dostlarına ilhak etsin. Onların hizmetine nasip etsin. İşte zaman bu. Rabbimiz haber veriyor. Bu kötü akıbeti neticeyi bize bildiriyor. Şimdi bu hususta bir kelimeler kerimeler okudum size baştan. Bunlara mana vereceğiz. İnşallah böylece meclisimizi efendim, hitama erdireceğiz. verdireceğiz. billahi, bismillah. فَخَلَفًا مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ فَخَلَفًا جَلْدِ مِنْ Peygamberlerin ardından. Meryem suresinde bu ayetler. Bundan evvel nebiler cikrediliyor. Zekeriya aleyhisselam, Yahya aleyhisselam, Meryem valide, İsa aleyhisselam, İbrahim aleyhisselam, İsmail aleyhisselam, Musa aleyhisselam, efendim İdris aleyhisselam bunlar. Allah bunları met ediyor, met ediyor, met ediyor, met ediyor. Bunlar ne dostlarım diyor, bunlar ne kullarım diyor bunlar. Bunlar sözlerinde duran sadık kullarım, doğru dürüst kullarım bunlar. Anlatıyor onları. Şimdi dersimiz onlara tahammül etmez. Peşinden buyurun feleve min badi. Bunların ardından türedi. Halfun kötü döller. Halef olsa iyi döller. Half olsa kötü döller. Arapçada bir hareketen mana değişir. Bir harften değil, hareketen. Aynı harf, half, halef. Üç harf, üç harf. Ama halef olsa, halef selef derler hani. Halef olsa iyi döller. İyi nesiller, iyi cüriyetler. Half olsa lam cezimli, kötü döller. Türkçe'de bak iki saat, saatte anlatabiliyorsun Arapça'da bir cezimle bu kadar mana değişiyor. Böyle bir lisan. Mübarek lisan. Kur'an'ın lisanı. Artlarından kötü döller geldi. Bunların kötülüğü neydi? Mevla onları zemmediyor. Neyle zemmediyor? Nasıl ki dostlarını met etti. Neyle met etti? Amelleriyle. Şimdi düşmanlarını zemmediyor. Neyle bakalım? Şimdi zemmedilenleri dinleyelim biz bu zemme dilenlerin vasıflarına sahip olanlardan olmayalım aman onlardan biri içimizde varsa hemen Allah'a şu anda tevbe edip niyet etsin vazgeçsin, bıraksın bu kötülükleri, emirleri tutma karar versin, Allah ona niyetine göre muamele etsin inşallah şimdiden kararı versin bak haram ay geliyor, receb yanaşıyor haram ayda günahlar katlanacak çok büyük bir mevsim geliyor önümüzde tam da Ağustos'ta çat. Yani Ağustos'ta milletin çıplak so ortalığa döküldüğü bir ay. Tam da haram ay. Birkaç sene de böyle gider. O şimdi 10 gün 10 gün geri geliyor. Yani kışa gelene kadar günahların artış, kaydı fazla olur. Haram ay millet ne, ne helal ay biliyor ki ne haram ay bilsin. O diyor bana hepsi helal ay. Halbuki 12 ay Dördü haramay diyor Kur'an. İşte bu dördünün teki önümüzdeki Recep-i Şerif. Kaç gün kaldı şurada? Yirmi gün bir şey kaldı. Altı Ağustos'ta zannederim haramaya gireceğiz. Yani yasak sahaya gireceğiz. Zaman itibariyle nasıl ki yerin korusu var zamanın da korusu var. E günah her zaman günah ama haramayda günah kat kat günah. Bunları anlatacağız. Ya. Önümüzdeki sohbetlerde salı akşamında işte ikaz yapacağız. İkaz yapmak lazım. Freni patlamış araba gibi adam tam gaz gidiyor cehenneme doğru. Bir bir ikaz gerekiyor. Önce kendimize sonra herkese bir ikaz yapıyoruz. Harama geliyor. Tehdit var. Tehlike işareti var. Haramaya girmeden hesabı düzeltelim diyeceğiz tabii. Ama şimdi Rabbimizin zemmettiği kulların amelleri kötü işleri neymiş? başta namazı zayi ettiler şimdi ilk kötülük olarak Rabbimiz nereden başladı namazı zayi etmekten başladı şimdi bu namazı zayi etmenin tabii kaç türlü şekli var ancak biz kılmamanın üzerinde duralım bugün çünkü tabii namazı hafife almak küçümsemek farz bilmemek namazı kıldım kıldım ne hayır gördüm demek falan bunlar gavurlukla eşittir çünkü bunlar imansızlıktır, namaza inanmamaktır namaza inanmamaktan biz şimdi bahsetmeyeceğiz sizler çünkü namaza inanan insanlar olduğunuz için, muhataplarımıza göre konuşalım namaza inanmadılar, namaza inanmadıysa Allah'a da inanmadı namazı farz eden Allah'ı reddetti dolayısıyla namaza inanmayanın yeri ebedi çıkmamak üzere cehennemdir, o, o bizden uzak olsun Allah bizi onlardan muhafaza buyursun, bu imansızlık Şimdi ikinci, zayiat nedir? Kılmamak. Şimdi hiç kılmamak, hiç kılmamak, Allah Allah Allah Allah. Şirkten sonra en büyük günah. Yani gavurluktan sonra, sana diyeceğim, senin anlayacağın dilden konuşuyorum. Bir insan kafir, mevzu dışı. Bir insan Müslüman, bir Müslüman'ın yapabileceği en büyük günahı tasavvur edelim. Yani ne diyelim, zina mı? Belki de diyelim ki anasıyla zina mı? Anasıyla zina da var. Diyelim içki mi? Diyelim ki babasının kafasını kesip kafasının tasının içinde içmek mi? Diyelim mesela, tasavvur ediyoruz, hayal gücümüzü zorlayacağız şimdi. Günahları taksimat yapacağız, her günah eşit olmadığını. Kur'an söylüyor, her günah bir değil. İşte bu kebairamatun hevnan, mükeffir ankum ve yasakladıklarımızın büyüklerinden sakınırsanız, küçüklerini zaten biz sileriz sizi hoş makama cennete nasip ederiz diyor. Dolayısıyla burada zaten tasnifi Kur'an yapmış. Yasakladıklarımızın büyüklerinden kaçarsanız derken küçüğü de olduğu ayetle sabittir. Günahın küçüğü var, büyüğü var. Tabii kime karşı işlendiği manasında hepsi büyük. Çünkü Allah'ın azametine karşı. Ama yapılan günahın kendi mertebesi var. Şimdi namazı günahlar arasında hangi efendim, kategori diyorsunuz siz? Hangi sınıfta değerlendireceğiz? Şimdi mesela sizin biriniz diyebilirsiniz ki, belki içinizde bazı bilenleriniz çıkar. Ders, ictenibusseb'al mu'bikat, yedi tane helak eden büyük günahtan sakının. Eşşirkebillah işte Allah'a ortak koşmaktan sonra. Fakatle nefsil muharrame. Ee, haram olan cana kıymak, adam öldürmek geliyor ve vesaire. Yedi tane kebahir günah arasında namazın terki geçmiyor da diyebilirsiniz sahih hadiste. Bizim itikad risalemizde yazar bu. Yedi günah. En büyük günah yedi günah. Hadis-i şerif böyle belirtiyor. Siz bunu diyebilirsiniz. Ama şurada düşünmeniz lazım ki zaten namazsızlığı imansızlıkla beraber değerlendirdikleri için şirk içerisinde gösteriyor alimler. Dolayısıyla yani namaz kılmamanın yeri neresi? Cehennemin ortası ayrı dava. Ama günahlar arasında yeri neresi? Bak şimdi ne diyorum sana? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ashabı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i dinlemişler sohbetine şahit olmuşlar. Onlardan büyük alim var mı? Yok. En büyük alimler kimden almışlar bu rivayetleri? Sahabeden almışlar. İmam-ı Azamlar, imam-ı Şafirler, İmam Malikler hep sahabeden. İmam-ı Azam sahabeyi görmüş de tabii öbürleri sahabeyi göreni görenden bu şekilde bir mertebeleri var. Sahabe-i Kiram zamanında diyor, hiçbir günahı kafirlik olarak, gavurluk olarak görmezdik diyor. Hiçbir günahı. Mesela bir adam geldi, dedi ki ben zina ettim. Tamam senin cezanı ne bekarsan yüz sopa, evliysen rejim yapılacak, tamam. Ama Müslümansa. Bir adam anasıyla zina ettiği duysa veya bir adam içki içti veya babasını öldürdüğü duysa, sahabe diyor hiçbir günahı kafirlikle eş saymazdı. Ancak bir adam namaz kılmıyor dendi mi onu kavur sayarlardı. diyor. Bütün kitaplarda bu var. Namazsızlığın dışında hiçbir günahı kafirlikle eşit tutmazlar. Hiçbir günah diyor yanım. Şimdi sen onun için yedi günahın içinde de arama bunu. Zaten şirk'e sokmuşlar buna. Ha şimdi biz tabii eli sünnet dengesini kurmamız lazım. Ama hadisler men taraka salateten fakat kiffer. Kasten bir namazı terk eden muhakkak kafir olmuştur diyor Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem bu hadis sahih hadistir. Ama tabii biz şimdi ehli sünnet ulemamız bunları değerlendirmişler. Ehli sünnet uleması da burada iki sınıftır. Ehl-i Sünnet ülemasında da görüş birliği yok, Ahmet Hambel Hanbel ki Ehl-i Sünnet'in kalesidir ama Ahmet Hambel Hanbel tarafı Hanbeli görüşünde namazsızlık kafirliktir şu anda. Ve bir insan namaza başlasa şu anda mesela onlar diyorlar ki benim diyor adam 20 senelik kaza borcum var onlar diyorlar ki hiç kaza borcun yok şimdi başla. Adam diyor nasıl olmaz kaza borcum diyor ki kılmıyorken gavurdun zaten diyor yeni başladığın için yeni Müslüman oldun gerisi sıfır diyor. Ve adamların okuduğu ayeti söylüyorum sana. Kulillecin ekeferu yen te yughfar ki diyor, gavurluğu bırakırlarsa geçenleri bağışlanmıştır. Bu ayete göre diyor, kaza lazım değil. Yani bu da bunu söyleyenler de yani ehli sünnet içerisinde Hanbeli ekolü. Dolayısıyla yani burada çok büyük bir çelişki var. Yani ben şunu demek istiyorum. Bir adam namaz kılmazsa dikkat edecek. Ben matüri diye göre Müslümanı meşariye göre gavurum diye mi düşünecek yani? Tövbe ya Rabbi. Bu ikileme kendini sokmak mı lazım? Bu kadar ihtilaflı demiş, şüpheli can cennete girmez diye bir laf var yani. Bu lafta ilmi bir laftır yani. Şüpheli can cennete girmez. Yani canını şüpheye sokuyorsun. Bırak malını yani. Canını şüpheye sokuyorsun. Yani bu adam Müslüman mıdır, kafir midir? Efendim denecek... Durumda bir alim Müslümandır diyecek, öbür alim kafirdir diyecek şekilde bir irtilafa mahal olmanın ne gereği var? Ne var bu namazın ne zorluğu var bunun? 7 yaşında çocuk Nur el 7 yaşlarındayken Emredin namazı diyor. Vadrubu aliyavm İbn 10 yaşına geldi mi kılmazlarsa hafif hafif pataklayın diyor. Ve yedi yaşında çocuğun kılabileceği bir şey ki Resulullah'ı emredin buyuruyor. Hiç Resulullah sallallahu aleyhi sellem e, Efendim mükellef olmayacak veyahutta Anlamayacak insana bunu emredin der mi? Tabi mükellefiyet buluğuyla başlıyor. Ama buluğu bir noktadır. Yani ergenlik çağı dediğimiz bir e, Ölçüdür. O, o ana geldikten sonra kılmaya başlayamaz ki onun altyapısı olması lazım. O hazırlığı o yoksa O anda Çoğu namazı kaçırır çünkü neden? O nabdesini, küsnünü, taharetini, namazını, şartını, şurtunu öğrenene kadar ne kadar zaman geçecek? E bunu önceden öğretin, alıştırın buyuruyor. Bunda ne zararı var? Ne zorluk var? Yani hakikaten bir namazımız kaldı. Efendim, Hazretimiz öyle buyuruyor, kudsesi ruh. Ya diyor bir namaz kaldı diyor yani. Bir namazı da insan yapamadığı zaman ne kaldı ya? Ne kaldı? Es salat umaduddin, dinin direğidir buyuruldu. Femelik onu ayağı diken dinini tutmuş olur. Çadıra direk koysan gibi, din çadırın mamur olur. Fenterek ahmak önde onu bırakan dinni yıkmış olur. Şey çektin, iskelet çektin veya direği çektin, yıkıldı ya, boş çuval gibi gitti. Muhammed Mustafa da ne desin sallallahu aleyhi ve sellem? Beynel amdi ve beynel kufri terkus sala. Bu da sahih hadis. Bir kul ile gavur olmak arasındaki tek engel namazdır. Bıraktı mı diyor, o engeli de aşmıştır diyor. Beynel amni ve beynel şirki, beynel racülü ve beynel şirki, başka lafızda hadisin, şirklen adam arasında bir namaz engeli var diyor. Onu geçen oraya geçti diyor. Biz yine diyoruz ki, namazın farz olduğuna inanarak tembelliğinden kılmazsa kafir demiyoruz ehli sünnete göre yani ehli sünnetin cumhurunu baz alalım ehli sünnetin genelini baz alalım İtikadımız matüridi biz ekolünden geliyoruz hanefi matürididir itikadda imamımız matüridiye göre tembelliğinden namazı kılmasa kafir olur mu olmaz ama bu adam cennete gidebilir mi ya bırak onu i̇bn Abbas'a geldiler radıyallahu anhüm'a. Bir adamdan bahsediyorlar. Adam uzlete çekilmiş. Ben uzlet evliyasıyım. Bu halkla görüşmek istemiyorum. Bu millet insanın huzurunu kaçırıyor. Maneviyatını kaçırıyor. Böyle veliler vardı evvelce. Böyle veliler vardı ama hiç olmazsa cumalara geliyor. Birisi de diyor ki cumaya da çıkmıyor yani. Hiç halkın arasında karışmıyor. Tek başına inzivaya çekilmiş. Sabah akşam ibadet çilehaneye girmiş. Ha, cumaya gelirse ona bir şey demeyiz. Cemaatı da bırakmış, Cuma'yı da bırakmış. i̇bn Abbas'a diyorlar ki, bu adam gece sebaha kadar ibadet ediyor, her gün akşama kadar oruç tutuyor. Fakat Cuma'ya, Cuma'ya, Cemaata namazı kılmaktan konuşmuyoruz ya. Adam sabaha kadar kılıyor zaten ya. Namaz kazası bir şeysi yok. Cuma ve Cemaata gelmiyor. Diyor adama soruyor. i̇bn Abbas diyor ki, ve finnar ateşin ortasındadır. Ya diyor sabaha kadar namaz kılıyor, akşam kadar doğru diyor, hiç cennete giren Hüfinnar diyor, cehennemin dibindedir. Cuma terk edilir mi ya? Bir de cumasızlar çıktı şimdi. Onlar da göğe çok takvaymışlar, cuma kılınmaz diyor. Nasıl cumayı terk edersin ya? Kafayı neyle yedin ya? Kafayı neyle yedin ya? Cuma bırakılır mı ya? Üç cumayı peş peşe terk eden Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem diyor, kalbi mühürlenmiştir diyor ya. Kalbi mühürlenmiştir, daha bir şey kar etmez ona. Ne vaaz ne ne saat, damgaların mı Özürsüz tabi. Hastanededir. Hapishanededir. Nasıl çıkacak? Özürsüz diyor. Yani özürleri biliyorsunuz. Baygındır, komadadır, ameliyattadır. Başka bir şey. Bu özür kaydını Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem koymuş. E şimdi ne olacak? Bu kötü döller ne yaptılar? Allah'u salah. Namazı perişan ettiler. Şimdi biz inanmayanı konuşmadık. Kılıp da perişan edenleri de konuşmayalım. Şimdi vaktimiz yok. Kılıp da perişan edenler var. O nasıl? Vakti geciktirenler. Geciktiren deyince son vaktine kadar geciktiren bu zemme girmez. Hangisi girer? Vaktinden aşıranlar girer. Yani öğleni ikindiye 10 dakika kala kılan adam bu ayetlerdeki zemme cehennemin kayıya kuyusuna girmez. Ölçüyü de siz de koruyun. Sizde de bazı ölçüyü aşıyorsunuz. Ölçü nerede başlar? Öğlenin vakti çıktı, ikindi vakti girdi bu hala öğleni kılmadı. Bunda ölçü var. Tabi o arada da İmam-ı Azam'a göre bir orta vakit var. Yani asr-ı ikinci ikindinin ikinci vakti dediğimiz İmam-ı Azam'a göre o tabi kış günlerinde kırk dakika sonra yaz uzun günlerde bir saat falan sonra giriyor ki onda öğlenin vakti sayar İmam-ı Azam. İmameyn orada ihtilaf ediyor. Burada ihtilaflı konuları konuşmuyorum. Yani bir adam kasten namazın meşru vaktini geçirdi. Yani akşam vakti çıktı, yatsı vakti girdi, sabah güneş doğdu, sabah namazının vakti çıktı. E güneş doğmakla çıktı. Bu adam da kasten bunu kılmadı. Biz şimdi bundan konuşuyoruz. Yoksa efendim, vaktini geçiren, kazayı bırakan Yine kaza etti kıldı. Bir derece. Kaza etti kıldı bir derece. Resulullah'a geldi birisi dedi kazalarım var buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem. Işte her namazla birlikte bir vakit kılarsın. Dedi önünde mi kılayım sonunda mı kılayım buyurdu. La bel kablu. Önünde kılmış. mesela. Öğlenden evvel kıl bir öğlen kaza. İkinden evvel kıl bir ikindi kaza. Namazdan önünde kıl kazalarını buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem. E şimdi onu konuşmuyoruz. Bir de var, beş vakti vakti vaktine kılıyor ama patküt kılıyor. İşte abdeste dikkat etmiyor, işte efendim tadil erken yok. Onu da konuşmuyoruz. O da bir bela ki onu konuştuk çok. O musibeti yine de konuşacağız. Bugün yetmez, yetişmez. Onu da bırak. Vaktinde kılıyor ama perişan etmiş. Namazın bedduasını alıyor yani, kılıyor çıkıyor. Zannediyor ki ben namazı kıldım, halbuki namaz ona Zayak Allah ki mal sen beni perişan ettin Allah da seni berbat etsin diye bedduayı basıyor diyor Resulullah. Sayı lazım. Yani biz burada bir namaz kıldık şimdi. Biz dua alma mı kıldık? Beddua mı alma kıldık? Namazın duasını almak. Hafizakallah ki mahfizteni. Rükûnu, secdesini, tadillerken abdestini, guslünü, taharetini doğru yapıp kılsa şartlarına uysa namaz ona diyecek sen beni korudun Allah da seni muhafaza etsin. Ama o ne yaptı? Pa, güd. <gülüyor> Allah Allah. Adam bir geliyor. Biz iki rekatı kılana kadar herif sekiz rekatı kılıyor çıkıyor ama nasıl kıldığı iki ayak yere değmiyor ya herif havada uçuyor ya. Yani zaten tahta mahta çıkarıyor yani kül pa. Bu nasıl namaz kardeşim? Resulullah sal. Git de geri dön kıl. E şimdi kıldım kılmadın dedi be. Nasıl kıldın be böyle namaz mı olur git. Onu da bıraktık. Onu da bıraktık anlı secdeye geleni çok şey etmeyelim diyoruz. Onlara da vaz ediyoruz ama bir ikinci kıldınız şimdi benle. Benim arkamda bir ikinci kıldınız. Nasıl kıldırdım ben o ikinciyi? İşte her namazımı öyle kılıyorum. Gösterişli söylemiyorum. Evde desem öyle kılıyorum. Yalnız da öyle kılıyorum. size kıldırıyorum diye öyle kılmıyorum. Ama bazıları bunu yapmıyor tabii. Kıldırırken ağır kılıyor. Kılarken ya o da patküt kılıyor. Bak onlar da var. Ama benim bu kıldırdığım namaz takva üzere mi? Değil. Niye? Çünkü Bu namazı daha uzatabiliriz ama imam olduğumuz için uzatmak ne olur? Mekruh olur. Mesela sana diyor ki Sübhane Azim Sübhane kaç kere diyecek imam? Üç kere diyor. Üçten fazla derse imam mekruh olur. Çünkü neden arkada cemaati bağlamışsın kendine? Özlü olan olur, hasta olan olur, yolcusu olan olur. Sen onu uzatamazsın, İmamsın orada. Ha kendin kılarken 5 de, 7 de, 11 de, 33 de... O kendine ait teheccüde gece veya neyse nafilede vakit var kıl sana bir şey diyen yok. Ama imam olduğum için benim bu kıldırdığım namaz aa ne biçim bir namaz ne güzel namaz. Hayır kardeşim bu kıldığımız ikindi kurtaran şekli. Bundan aşağısı kurtarmıyor ki. Kavmede durduk rükudan kalktık ne kadar celsede durduk ne kadar oturduksa bu kurtarır şekli. Bundan aşağı namaz olmaz. Ne okudum yani ben şimdilik? Yasin tebareke mi okudum canım? Velülüküllüme zelelem keyfi okudum yani bundan aşağı İnnâ tanâkülü vallâh oku sende. Ama mesele nedir yani? Uzun mu okuduk? Rükudana kadar durduk? secde arasına kadar oturduk? Sen bu namazdan daha hızlı kılıyorsan Olmuyor namazın. Bu bizim imamken kıldırdığımızı Kendinize baz alın. Bu en aşağı mertebesidir. Bundan aşağı namaz olmaz. Çünkü imama zaten fıkı Demiş ki, kurtarır kadar kıldır, uzatma demiş. Ama bizim bildiğimiz Allah Allah. Bir hocanın arkasına kıldır, amma namaz kıldırdı ya. Ne zaman namaz kıldıracak hoca? İşte öbürlerini görmüş ya. On dakikada teravih kıldıranı. Bir de kıldırmış demiş, nasıl kıldırdım ama demiş, geri yapsın. On dakikada be. Bir de kıldırmış demiş, nasıl kıldırdım ama demiş, geri yapsın. On dakikada be. Böyle, efendim, öbürü beşte kıldırır. Hiç kılmayan hiç sıfır. dahi. iyi. Senin gibi rezillik yapmıyor comaza. E bu ne olacak? Bunu da konuşmuyoruz. Şimdi biz neyi konuşuyoruz? <gülüyor> Namazı zayi ettiler. Ne demek zayi ettiler? Kılmadılar hiç. Bu, bu belayı konuşalım şimdi. Bu namaz kılmamak nedir? Bu imansızlıkla eşit görülen bu amelsizlik nedir? Bu bozukluk nedir? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne kadar Tehdit etti. Cemaat meselesinde bile yani o kadar tehdit etti, o kadar tehdit etti. Medine'de münafıklar bile cemaata gelmek zorunda kalıyordu. Münafık ne demek? İçinde yavur Hiç inanmıyor. Arkadan böyle yapıyor. Yapıyor. öne gelmiyor. Ya Resulallah. Falan böyle yapıyor. Arkadan yapıyor. Aynı bu münafık bu. yani Medine münafığı bunlar. Bu münafıklar bile cemaate gelmek zorundaydılar. Neden? Cemaate de gelmezsek hepten gavur olduğumuz damgalanmasın diye. Çünkü münafıklık da az siyasetle olmaz. Ancak sabahı yatsıyı cemaati kaçırıyorlardı ara sıra. Onun için sahabe-i kiram ne diyor? Sabahla yatsıyı kaçırdı mı diyor. Damgalı münafık oluyordu diyor bizde. E şimdi ne olacak ya? Ortası başı hep gitti ya. Münafık gavur Müslüman nasıl olacak? Adam cemaate gelmiyor. Ne cemaatı evdeyken hiç kılmıyor. Millet görürse kılıyor. Öbürü zaten millet görürse de kılmıyor. Hepten perdeyi yırtmış. Ben kılmam ki diyor. Adama diyorsun. Yahu caminin dibinde oturuyorsun. Binare düşse evini yıkacak. Bir kere de seni camide görmedik ya. Hayrola dedim. Ben kılmam ki. Ya nasıl kılmam diyor. Müslümanım ne Müslümanım. E, ben sana... Diyorum ya gel buyur camiye bir, bir kıl. Henüz düşünmüyorum dedi. Sanki evlenme teklif ettik ona. Henüz düşünmüyorum dedi. Bir de arkadan hoca laf atıyor. Hoca hoca sen işine bak o vaazları başkalarına yap. Benim tuzum kuru tıkırım yerinde dedi. Yani namaza abdestte ihtiyacım yok. Hoca da laf altında kalacak cinsten değil. Kesmekaya İmam Ahmet Hoca, Antikadır, Efendinin amcasının oğlu. Ba Balat'ın imamı. O da dedi ki ona, bak dedi Balat'ın köpeklerinin de tıkırı yerinde dedi. Bir yağlı kemik bulunca yalıyorlar ama belediye zehirleyince akıllanıyorlar dedi. <gülüyor> ne demek istedi ona? Yani benim namaza ihtiyacım yok diye zannede Neden? Maaşım geliyor, evim var, aşım var, işim var, ye hiç yataşan. Namazana ihtiyacın var zannediyorsun ama Ezra'yla aleyhisselam kırtlağını sıktığı zaman anlayacaksın tıkırının yerinde olup olmadığını. Tuzun kurum birmiş, yaş mıymış. Ne güveniyorsun da yani sen başkasına anlatıyorsun bir de ya? Adam bu. Namaz. Allah Allah Allah. Adam nasıl adam? Kız istemeye geldi bize biri. O da gidiyor sağ sola soracak. Ya bu adam nasıl bir adam arkadaş acaba? Bizim kızımızı istedi de vallahi çok iyi adam, dürüst, namuslu. Kibar, zarif, zengin, he. Yani münasip, münasiptir, bir kusur yok. Namaz kılarım, bir namazı yok. <gülüyor> namazı o kadar hafife alıyor ki, o bir namazı yok derken namazı kılmamak hiçbir şey değil yani. Onun nazarında, yuh be. Ona yuh denir, başka bir şey denmez. Bir namazı yok. Ve ben korkuyorum bu laf adamı kafir edebilir. Ben elfazı küfür gibi görüyorum bu sözü. Çünkü akaheti bildiğine göre değerlendiriyorum. Çünkü bir namazı yok derken istihfaf var. Üç maddeden birine giriyor. Hafife almak kafir eder diyor. İslami bir mesaj. İslam'ın en büyük dinin direği namazı bir namazı yok. Her şeyi Yani namaz en değersizi. Bu çok ağır bir laf ya. Nasıl olacak namazsıza kız vereceğin ya? Hoca namaz kılan ararsak da kızlar evde kalacak. Ne yapacağız? E, kızın da kılmıyordur o zaman al birini vur birine pencereyi vallandı kapağını bulur. O da kılmıyotsa. El habizat bil habizet. Pisler pislere. Hikmetest Mevlana diyor hikmeti bulur. Hatta ibat hat Temizler temizlere. Kılanlar kılanlara. Kılmayanlar kılmayanlara. Bu nasıl iştir ya? Bir namazı yok. Adam evvelce şeytan görükürdü. Evvelki ümmetlerde. Tabi Beni İsrail'de çok şeyler olurdu yani. Onlardan anlatılan kıssaları siz dinliyorsunuz şimdi. Aklınız kaçıyor değil mi? Allah Allah. Adamın yaptığı günah, melekler sabah kapıya yazardılar. Gece evde bir günah yapmış. Kimsenin haberi yok. Bütün millet kapıda okurdu sabah. Yani çok ilginçti beni İsrail'in kıssaları. onca için Resulullah haddi beni İsrail ve la İsrail oğullarının başına gelen eski ümmetlerin yaşadıkları kıssalardan, rivayetlerden anlatın diyor. Bunda bir sorumluluk, vebal, günah yok. Anlatın, çok anlatın bu kıssaları diyor yani. Onun için emir var. Kapısına yazılırdı mesela. Şeytan görüşürdü onlarla. Açıkça böyle görüşürdü. Bir adamla görüştü. Ondan sonra. O adam dedi ona ki. Efendim. Ben dedi, senin dedi, efendim, bu hale neden düştüğünü çok merak ediyorum dedi. Meleklere fazlık ederken, hocalık ederken nasıl bu hale düştün? Yani e, samimi soruyorum sana dedi, efendim, bu, bu hususta hatta senin gibi olmak istiyorum şeklinde. Efendim, nasıl olabilirim, nasıl yapabilirim bu? İblis, la'in, secde etme ya, secde namaz. Dedi ki, namazsızlık ve secdesizlik ve kıskançlık, Adem Aleyhisselam'a kıskanması. Bu yüzden dedi ben bu hale geldim dedi. O da dinledi, dedi, Dedi ona ki, vallahi dedi bir vakit namazı bir daha bırakırsam, bir kimseyi kıskanırsam, senin gibi olmaktan Allah'a sığınıyorum deyince lan dedi. Ben de bir daha bir insana doğruyu söylersem dedi ya. Bu sırrımızı da dedi sen aldın götürdün dedi yani. Şeytan olmak kolay değil. Diyor ki iblis olmak istiyorum diyor. İblis diyor iblis olmak için namaz kılmaman lazım diyor. Ben secdesizlikten iblis oldum diyor. Yani bu kitaplarda geçiyor. E dolayısıyla şeyim bir kere iblis secde etmedi ya adam arkadaş oldu adam baktı namaz kılmıyor bekledi belki sonra kılacak yat, yat, adam bak yatağa seriyor adam aa dedi ki hayrola yatıyorum dedi ne var dedi namazları kılmadın e ben kılmam ki dedi o zaman hani ben eyvallah dedi ya neden e, ben bir kere secde etmedim iblis oldum ama kıyamete kadar da izin aldım yaşama izni dedi ya e şimdi sen günde beş kere secde etsin sana bir bela gelirse ben de yanarsam senin yanında dedi bari dünyadaki şeyimiz bozulmasın dedi ya düzenimiz Namaz kılmayandan iblis kaçıyor. Bunu da bahanesi diyor. Işte. Her şeyi bilir bu. Bütün iyilikleri bilir. E bilmediği ne var? Bilmediği bir namaz onu da şeytan komaz demiş. Ulan ne şeytan komaz? Şeytan ne yapsın ona? Şeytan kaçıyor ondan. Namazı terk edenden Allah muhafaza etsin. Bak şimdi benim telefon çalıyor. Nasıl çalıyor benim telefon? Kuş sesi. Şimdi demin namazda bir tane çaldı. Müzik. Olmaz müzik. Sakın cep telefonlarınızda en ufak bir enstrüman koymayın. Namaza duruyorsunuz, unutuyorsunuz. Unuttuktan sonra o başlıyor. Başlayınca ne oluyor? Efendim insanların namazını ihlal ediyor. Yani şarkıyla namaz kıldırıyorsun sen. Olmuyor mu öyle? Recai dedi Allah rahmet eylesin. Mübarek bir zatı kaptan abi anladın. Ramazan davulcusu bile ya dedi kumrulu da bizim Recai dedi. Tavulcu geldi evine, bir çalıyor bir çalıyor, Savur vakti dedi, bembeyaz sakallı mübarek, az kalsın köpek atasım geldi dedi ya. Yani şimdi, milleti namazda hoplatırsınız yani. Sakın, Efendi yanında bir çalsa, hemen öpe, değiştir onu. Efendi yanında bir çalsa böyle, bim, değiştir onu. Sakın müzikli şey koymayın. Bu ne işti ya? Namaza duruyoruz, oy namaz çaldı. E hocam ben kapatırım, kapatırsan da koyma. Çünkü unutursun. Peki hoca efendi Allah-u var, ezan var, Mekke ezanı, Medine'de. Koyma! Neden? Tuvalette rastlarsın. Banyoda rastlarsın. Allah-u der tuvaletten zorka çıkarsın. Bak kafasızlık yapma bak. Ezan da koyma. İslam oyuncak değil. Kıçının arkasına koyarsın Allah-u Ekber kıçının arkasından bağıracak. Beni terbiyesiz konuşturma. Allah-u yeri var. İslam'ı çocuk oyuncağına çevirmeyen. Namazın ciddiyeti var. Ezanın ciddiyeti var. İslam nişanlarına tazim lazımdır. Sulandırmaya başladılar her işi. Dikkatli olalım kardeşim ya. İşte horoz var. Ötsün. Horoz namazda da olsa bir şey olur mu? Ama benim kuş ötüyor. E, namazda da olsa bir şey yok. Öter. <gülüyor> namazda da rastlasam millete sıkıntı yok. Bir yerden rastladım. Allah Allah dedi. O da anlamıyor. Sen geldin Hoca Efendi. Kuşlar geldi dedi ya. Dese Mevliya'yım inanacak yani. Dedim ben eşkıyayım ya. Sen... <gülüyor> ya dedim telefon ötüyorum. Millette saf itikadır. Ne itikadlı adamsın dedim ya. Ya dedi sen geldin cıvıl cıvıl oldu dedi falan. Bu da zannediyor meleklerim. Lan, telefon ediyor dedim kardeşim ya. Ha tabii hokkabazlar var öyle. Numara yapar milleti. Evliya'yım diye. E, tanıtırlar kendileri Öyle de var. Allah bizi muhafaza et. Şimdi bu kötü döller ne etti? Allahu salatı. başta namazı zayyettiler. Efendim, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem yürüyor. İtmen Allahu kalkoğlu 40. Allah kullarından dört şeyde güvence aldı, inananlardan dört şeyde söz aldı, teminat aldı, misak aldı. Bunlar as ve zekâti ve sıyâmi ve gusli. Namaz. Tabi zengin, nisatma mahalik olana zekat, sağlığı müsaade olana oruç, bir de gusül. Bu tabi herkese taallük ediyor, fakir zengin. Ve hünne s-serâirulleti yuktebiru hullâh. Yektebiru hellâhu yevmel Allah Teala'nın kıyamet günü, sıratın üzerinde, her yerde, imtihanlarda soracağı, bu dört şey üzerinde özellikle duracağı konulardır. İlk teminat namazdan alındı. Şimdi cuma hutbelerinde okuyorum. Her cuma fırsatınız olsa gelin. Hutbelerde neler duyarsınız? O hutbeler ne güzel. Sıratı anlatıyoruz. Bak bir ay oldu sırattan geçemedik. Ne bir ay kaç ay daha geçemeyiz de işte uzatamıyoruz. Hutbe kısa oluyor. Hutbe rahat değildi. Millet işi var, küçü var. Kısa konuşuyoruz göğe. işte bizim kısamızda yarım saat Yarım saat kırk dakika. Normaldir yarım saat kırk dakika. Efendi Hazretleri bir saat okurdu evvelce. Efendi Baba'ya gitti dedi. Efendi Baba dedi benim hutbelerimi çok uzun diyorlar. Ne yapayım acaba dedi. Efendi Baba dedi ne kadar okuyorsun? Bir saat oluyor mu dedi. İşte bir saat. E bir saat hutbe ne dedi. Hiç hutbe okunmaz zaten dedi. <gülüyor> Efendi Baba da fetvayı verdi. Dört meze bölgesiydi. Onun için Efendi'den böyle gördük. Ama bizim yine Efendi Hazretleri kadar uzatmıyoruz. Efendi Hazretleri bir saat, bir buçuk saat hutbesini ben dinledim. Ancak Tabii yarım saat kırk dakika. Neler anlatıyoruz? Şimdi neler anlatıyoruz? Bunları anlatıyoruz. Bak sıratta ilk durak tevkifi imandan sonra bu cuma neyi anlattık? Namazdaki tutuklanay, Bin sene namaz sorulacak. Bin sene. Bin sene. Hesap nerede? Namaz. Sıratta bekleme. Ya. Ne var bu namazda bu kadar? Ya. Ulema diyor ki 12.000 bin mesele var. iki rekatta. 12 bin mesele. Ha nereye dönüyor bu 12 bin meselenin hepsinin özetini dersen? 12 meseleye dönüyor. Şartlarına dönüyor yani. Şartları nerede? Altısı içinde. Altısı dışında. İki kere altı, 12 Yani 12 bin mesele, her birinden bin mesele çıkıyor. 12 şarttan. E bu kadar mesele, e ben kılıyorum oluyor hoca ben de. Ne mesele mesele ben bilmem. E senin işin pek daha dön. Abdestsiz kılıyorum oluyor dedi ya. Siz ne ikide bir abdest alıyorsunuz? E şimdi kim kabul ediyor sormazsan herkesin her yaptığı oluyor. Ama ahirette bu hesaplar görülecek. Evet. Onun için allah Teala ve Tekaddes Hazretleri feveylüllil musallin Vay o namaz kılanlara. Yazıklar olsun onlara. Cehennemde veil çukuru var onlara. Kim onlar? Ne yapmışlar onlar? Yani o namaz kılanlar derken dikkat etmemişler. Kılmışlar, kılmamışlar, aldırmamışlar. Rastlamışlar, kılmışlar, geçirmişler, korkmamışlar, üzülmemişler, çekinmemişler, bunlar belayı bulmuşlar. Vakitlerinden gaflet edenler, efendim, vakti geçirenler, bunlara azabla tehdit ediyor. Namazı korursa, gözü gibi bakarsa, Resulullah böyle gözümün nuru namaz. Nasıl gözünün bebeğini saklıyorsun, namazı öyle saklayacaksın. Abdestini, kustunu, vaktini, saatini, böyle namaz için yaşayacaksın ya. Sen namaz için yaratıldın ya. Efendim? Evet? O namaz ona ne olur, nur olur, kalbinde, kabrinde ya, kılmayana ne olur, ateş olur, bela olur ya. Ebu Leccemerkendi hazretleri anlatıyor. Ebu Leccemerkendi Tembül Gafil'in sahibi. Bin senelik iş bu, kitap. Bin sene, bin sene yani. O kadar eski bu mübarek zatın eseri. Bir adam kız kardeşini gömdü mezar'a. Sonra Bir kesenin Artık altın kesesi milyon, önemli bir kesenin Önemsiz olsa kabir açmaya değmez Çünkü kabir açmak haramdır ama önemli bir şey olursa kabir açmak müsaadeci var Bir kesesini kabirde unuttuğunu fark etti Bak bin seneden evvel olan bir Menkıbe bu Yaşanmış bir gerçeği anlatıyor. Kabre geldi Açtı kabri, keseyi buldu Ondan sonra lehtin üzerine ne koyuyorlar biliyorsunuz, Tahtalar seriyorlardı. O tahtanın dışında buldu. Fakat lehti biraz yani tahtaları biraz açarak baktı ki kabirin içi böyle nasıl ki doğal gaz çıkıyor bazı petrol yanıyor ya toprak yanıyor böyle aynı kabrin içi yanıyor tutuşmuş. Görüyorsunuz bazı kere toprak yanıyor böyle petrol. Kabir öyle yanıyor. Allah Allah dedi. Efendim bu kız kardeşimin ne ameli vardı da bu kabri böyle Allah bana gösterdi ki ateş alev yanıyor. Allah göstermek için bu keseyi de unutturan Allah. Sonra açtıracak bu haberi bütün ümmetlere duyurtacak Allah. Siz de etkilenin diye. İster misiniz mezarınız yansı bütün? Cennet bahçesi olsun ya. Bak ne diyor? Kız kardeşinin amelini sordu. Namazı geciktiriyordu. Yani kazaya bırakıyordu. Vaktinden çıkarıyordu. Ve taharet ve istincasına, temizliğine tam riayet etmiyor. Çünkü Resulullah'a buyurdu kabir azabının toptanı idrar serpintileri ve temizliğe riayetsizlikten. Kabir azabını. Ya çünkü namaz orada başlıyor temizlikte. Bir de diyor milletin kapılarını dinlermiş. Bu kapı dinlemede bir hastalık ya. Geliyor böyle kapıyı. Şimdi zaten kapı yapa ciğer kalmadı. Cihaz koyuyor, her yeri dinliyor. Niye dinliyormuş dedikoduyu? Yaymak için. Bir şey duyacak kimsenin duymadığı, adam da gizli konuşuyorum zannedecek. Ay yuka çıkacak. Resulullah ne buyurdu? İki kabrin yanından geçiyordu. İkisi de azap oluyor şimdi dedi. Fakat sizin büyük sayacağınız bir şeyden sebep değil. Birisi idrardan kaçınmazdı. Ve öbürü de dedikodu dolaştırırdı dedi. iki kabir aldı bir yeşillik üzerlerine kırdı ekti buyurdu ki bu yeşillikler kurumadıkça Allah'ın azaplarını hafifletmesini umarım dedi. neden? çünkü yeşillik zikrediyor onun için kabirin üstünü böyle tamamen mermer beton yapmamak lazım üzerinde yeşillik olması lazım o yeşilliğin zikri ve tesbihiyle Allah Teala altında yanına da bir şefaat Ey gidi zavallı insan! Bu kadar namazlar kılma fırsatın var. Allah la ilahe illallah deme imkanları verilmiş. Kendin bir şey yapmadan üstündeki yeşillikten medet umacaksın. Yazık değil mi sana? Sen akıllı başta insansın. O otlar zikrediyordu. Sen niye gaflet ettin? Niye unuttun o mezara gireceğini tedarikini hazırlamadın sen? Şimdi hadis-i şerifin öbür tarafını dinle bakalım. Bu namazı kılanlara فَمَنْ لَمْ يُحَافِظْ عَلَيْهَا لَمْ تَكُنْ لَوَ نُورًا burhanen, بُرْحَانًا وَلَا نَجَاتًا Namaz kılmayanın kabirden nuru yok, mahşerden nuru yok, sıratta geçerken ışığı yok. Bu ışıksız nereye gidilir ya? O kadar karışık yerler, hiç bilmediği yerler, insan devamlı indiği merdivende birden ışık sözse tökezliyor be. Işıksızlık ne demek, nursuzluk ne demek? Kurtuluşu yok diyor. Resulullah buyuruyor. Kılmayanın kurtuluşu yok. Yem kıyamette bu adam iflah olmaz diyor. Ha, bir de dikkat et, bir de bak. Vekane yevmel kıyameti Mafir Aune ve Karune ve Haman Ubey ibn Halef. Kıyamet günü komşularını söylüyorum diyor. Bu hadisi kim rivayet ediyor biliyor musun? Ahmed ibn Hanbel. Müsned kitabında en sağlam hadis kitabı. Namazı terk edenin diyor, komşuları, arkadaşları, kıyamet günü kimler olacak? Firavun! Şu, bu kadar Kur'an Firavun'a anlatıyor ne olduğunu ya. O Firavun'la beraber olmak isteyen. Firavun, Karun. Karun Musa Aleyhisselam'a karşı geldi. Biliyorsunuz, ne haller anlatılıyor. Karun yerin dibine battı, hala gidiyor. Ondan sonra kim? Haman. Haman kim? Firavun'un veziri. Firavun iman edecekken Haman ne yaptı onu? Şaşırttı. Firavun Hamana vezirine danıştı. Dedi ki ben bu Musa'yı hak buluyorum. Bundan uğraşma gelmez dedi. Buna inansak mı acaba? Firavuna çok teklifler getirdi Musa Aleyhisselam. Tacın tahtın devam edecek. 400 sene ömür sürdün Allah 400 sene daha başın ağrımayacak, dişin ağrımayacak, karnın ağrımayacak. Öldüğün gibi direkt cennet. Yediğinin lezzetik ölüceğe kadar çıkmayacak. Yani acayip teklifler. Firavuna çok cazip geldi. Hacı tahtı da devam edeceği için e istediğimiz buysa dedi orayı da garantileyelim burası da güzel kalıyor bizde zaten ne yapsak acaba inansak mı dedi Haman'ı çağırdı dedi ki ben dedi inanmayı düşünüyorum dedi yani Haman dedi ki ona e, Rabbim de bu zamana kadar ilahımızdın, şimdi kul mu olacaksın bir Allah'a dedi ya firavunda doğru söylüyorsun be dedi ya kulluk bana gelmez dedi ya İşte Haman firavunu firavun yapan adam Haman Karun'u biliyorsun, Übey İbn-i kim biliyor musun? Übey İbn-i Muhammed Mustafa'nın sallallahu aleyhi ve sellem, baş düşmanı. Ebu Cehil'den beterdir Übey İbn-i Kur'an-ı Kerim'de onun zemmine ne kadar rahatler var. Kıyamet günü diyor namaza devam, namazı kılmayanın demiyor, kılmayanın demiyor, namazı korumayanın diyor. Arapçadaki tabire. Tercümeyi doğru yapmak lazım kim namaz kılmazsa demiyor kim namazı korumazsa ve devam etmezse diyor alacalı bulacalı kılan da onlarla beraber olur ya sen firavunla cehennemde nasıl yanmak istersin ya şu kılamadığın namazı bana bir anlat ya bunun günlük mesaisi ne kadar ya sünnetleri de bıraktık kardeşim farzları mutlaka ihmal etmeyeceksin vitir farz efendim amelen farz itikaten vacip bazı ulemaya göre, imameyine göre, bazılarına göre sünnet diyen de var. Ama diğer beş vakit farz, Bedevi geldi, Rasulullah'a sordu. Dedi ki, Allah'ın bana farz ettiği namazı anlat. Rasulullah ona anlattı. Sabah, öğlen, ikindi akşam yatsı. Orada vitri saymadı sallallahu aleyhi ve sellem. O hadiste vitri yok. Bu farzları söyledi. Buyurdu ki sallallahu aleyhi ve sellem, bunları kılarsan cennete girersin. İşte orucu sordu, o dedi, Ramazan bir tek. Ramazanın dışındaki sevap çok oruçlu günler var ama farz Ramazan dedi. Zekatı sordu. işte hepsini sordu. Bedevi yani. Bedevi demek biraz kaba tabiatlı. Çıkarken dedi ki Resulullah'ın yanından çıkarken vallahi dedi ne fazla yaparım bir fazla namaz kılmam dedi. Yemin ediyor bir de. Bir fazla oruç da tutmam dedi. Bir kuruş fazla sadaka da vermem dedi. Bak bir fazla da yapmam dedi bir eksik de yapmam dedi pe devi dürüst adam. O çıkarken Resulullah ne dedi? Feleha'r racul ev in Sözünde durar da bak fazla yapmasın diyor. Resulullah da diyor fazla yapmasın şart koşmuyorum. Ama bu farzları eksik yapmazsa felah buldu cennete girdi dedi. Ya bir farzlar. Farzların toplamı kaç dakika ediyor? 17 mi? Yani farzlar bunun rekatı bir dakikada kılınabiliyor, bir dakikadan aşağı düşerse olmaz mesela. Bunun bir de abdesti hazırlığısı var. Yani bir günde bir saat bunlara yeter mi? 24 saat sana veren Allah, 24 bin nefes aldıran, verdiren Allah, bir nefesine dünyaları versen alamadığın nimetleri ihsan eden Allah. Sana bunu farz etti. Çok mu etti ya? Bu sana düzen getiriyor, bu sana nizam getiriyor. Bu sana vakiti bildiriyor, bu sana saati bildiriyor. Bu seni kendine getiriyor, bu sana temizliği emrediyor. Bu seni mikroplardan koruyor, bu sana hareket yaptırıyor. Bu sana dünya, ahiret, maddi, manevi, bütün saadetlerin kapısını açıyor bu. Allah'la görüşmenin yolunu açıyor. Seni miraca çıkarıyor bu. Sen bunu kılmıyorsun. Müslümanım diye de dolanıyorsun. Aman Rabbi, Allah'a sığındık. Firavun'la buluşmaktan... Karun'la görüşmekten, cehennemde Übey ibn-i yanmaktan Allah'a sığınırız. İstiyorsan firavunun komşuluğunu kılmamaya devam et. Resulullah yalan söylemez. Kılmayan oraya gidecek. Hangisini an anlatacağız? Hadis dolu burada. Efendim? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem inne evvele ma yuhasebu bilab yevmel kıyame an ameli salatuhu Amelleri içinde ilk muhasebe nereden başlayacak? Namaz. Feyn saluhat ve Namazda ne doğru çıkarsa diyor, öbür hesaplarını çok karıştırmayın. Allah buyuruyor, üstten geçin. Kurtuldu bu adam diyor. Ama feyn fesedet, ve khasir. Namazda bozukluk çıktı, didik didik edin diyor. Yani şimdi maliye bile gelip didik didik etti mi kurtulacak adam kalmıyor yani. En neticede Allah'ın melekleri adamı bir soruşturdu mu iflah etmez. Namazı düzgün yap, git cennete ya. Bu kadar kolay etti Allah Celle celal. Tirmizi bu hadisi rivayet ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. La iman elimen la manatale. olmayan, emanete ihanet edenin imanı yoktur. Ve la salate elimen la tahurale. Abdesti olmayanın namazı yoktur. Ve la din elimen la salatele. Namazı olmayanın dini imanı yoktur. İnne namazu salatü'l-din ki mevzuu'u'r-rasm min'el-cisad. Dinde namazın yeri nerededir? İnsanda başın yeridir. Başsız adam yaşarsa namazsız Müslüman olur. Taberani rivayet ediyor. Hadi şerif. İbni i şerif. İbn Hazm rahimehullah buyuruyor. Lazem be ba'de şirk azama min terkı's-salâ, hatta yakhrucu waqtuha efendim. La katli'l-müminin bi-gayrih. İslam içerisinde Müslümanım diyen, Müslümanı olmayan zaten gavur, şirk de ona günah münaf bir şey yok. Ebedi cehennem. Ama Müslümanım diyenin yapacağı en büyük şirkten sonra yani Allah muhafaza dinden çıkmaktan sonra bir vaktini çıkartmak, namazın vaktini geçirtmek yani vakit geçip kılmamak kebairin en büyüğü. Bir de haksız yere bir müminin canına kıymak. Namazsızlığı cinayetten de, katillikten de öne alıyor. E şimdi bir adama katil dedikleri zaman, adam, ya ne bileyim kanımız donuyor değil mi yani, biz şimdi hapishanelerde de kaldık mesela, falan, yani katile bakış açısı çok farklı ya. Bir adam diyorlar, zina yapmış, şu yapmış, bu bunu yapmış, bir de bakmış, adam öldürmüş, adam bir düşünüyorsun, nasıl adama kıymış, nasıl öldürüyorsun insanı ya. En büyük günah, eline verecekler, sancağı bayrağı açacak, Mahşerde rahmetli, bu adam Allah'ın rahmetinden ümidi kesmiştir diye bayraklan gidecek ya. adam öldürmek ne demek? Ama namazın vaktini geçirmek ondan da büyük. E bu nasıl olacak? Adama şimdi katil deseler herkes böyle bakıyor. Namaz kılmıyor deseler çok normal. Kılan anormal. Bin kişi de bir kişi kılıyor. Yani bu caniden, katilden, zaniden hepsinden beter. Bunu yakıştırmayın kendinize. Bugünden başlayın. İkinden başladınız. Kılmayan, atlatan varsa. Akşamdan itibaren inşallah evet. Şimdi ayeti kerimeyi bitirelim. Namazı zayi ettiler de ne yaptılar? Vettebe'u <Sessizlik> şehevat. Şehvetlerine tabi oldular. Yani keyfe düştüler, zevke düştüler. Tabii ki namaz kılmayanın yaptığı nedir? Keyfe uymayan, şehvetine uymayan namazını kılar. Ne zor iş ya. Namazsızın çocuğu olmak da zor iş. Samimi söylüyorum. Karısı olmak da zor iş, kocası olmak da zor iş. Yani namazsızın uğursuzluğu olduğu yeri sarar. Allah'a beş kere secde etmiyorum diye dikilen adam bu. Bundan hayır bulabilir misin o ortamda? Allah bizi muhafaza etsin. Nasıl yayacağız bu işi? Nasıl duyuracağız? Bu namazı yeniden nasıl insanların efendim göz bir hale getireceğiz? Ya. İşte yakın tarihe kadar Osmanlı'nın bile yönetiminde olan Balkanlar'daki ve dünya üzerindeki adalet meydandadır. Osmanlı'dan sonra hala Avrupa çözemiyor ki bunlar bu kadar ülkeyi nasıl yönetmiş hem de kimsenin dinine karışmamış adam gav gavurlukta kalmış ama cizyesini ödemiş işte İslam ülkesi güçlü olunca adaleti ne yapmış dünyada? Temir etmiş. Gavurun hakkını bile gavurdan ne yapmış? Almış. Bir gavurun başı sıkışsa nereye gelmiş? İslam'a gelmiş. Öbür gavur bana zulüm ediyor demiş. Adalet bu. Ama İslam güçsüzleşince işte Osmanlı düştü. Şu anda ne var? Kargaşa var. Ha. Serebanistan katliamı, bilmem ne katliamı, Sırpın katliamı, Arnavutları öldürmüş, Boşnakları öldürmüş, Müslümanları öldürmüş, Türkleri öldürmüş, Çin orada, Doğu Türkistan'da, öbürü orada Çeçenistan. e tabi canım. İslam güçlü olmazsa, gavur güçlü olursa, zulüm güçlü olur. Adalet olmaz. Bunlar adalet yapabilir mi dünyada? Girdiği yeri karıştırıyor, nasıl adalet yapacak? Onun için namaz kıldırana kadar diyor, bak sadece kelime-i şehadet demiyor namaz ve zekatı da koyuyor oraya zekat tabi malı olana ama namaz herkese aramızdaki ahdü zimmet diyor namazdır yani ben müslüman oldum tamam ne yaparsan yap yok namazını kılarsan ispat edersin namazı terk ettin <gülüyor> namazı terk edeni gavur sayarım diyor tirmizi bu hadis yani namaz kılmayan bir topluma müslüman gözüyle bakıp zimmeti devam ettirmem yani zinmidir, benim korumamdadırı devam ettirmem. Namazı bıraktın gel buraya. Ha sen dersen ki, ben Müslüman değilim, cizye vereceğim, o zaman kılma. Ama sen dersen ki ben Müslümanım, kıldığını göreceğim. Kitaplarda bir din var, ortalıkta başka bir din var. Kur'an bir dağda, millet bir dağda, herkes bir vadide, dinden uzaklaşmış. Doğruyu konuştuğun zaman böyle bakışlar sana yöneliyor. Bu ne biçim konuşuyor? dokuz köyden kovuluyorsun. Ama hak budur biz onun bunu hatırı için hakkı nasıl zayi edeceğiz? Namazı zayi ettiler, şehvetlerine iktiba ettiler. Ne olacak bunların durumu? Fe sefe yekavne Yakında gayya'yı boylayacaklar. Gaya neresidir? Muhammed Mustafa buyurusun el aleyhi ve El <gülüyor> cehennemde iki kuyu. Ama kuyu derken kuyulardan oluşmuş bir kuyu yani kuyular semti. Cehennemin en dip ve derin yerinde. Yesilu fi Bütün üstte yananların kaç tabaka cehennem? yedi dereke. Bütün derekelerde yanan kafir, munafık, yahudi, hristiyan. Ne kadar yavur varsa hepsinin irini, kuşbuu, leşi, cerahatlar akıyor böyle. Ne döner dönerden yağ gibi yananların yağları çıkıyor. Bütün o yağlar o kuyuda birikiyor. İşte Allah buyuruyor. Namazı zayettiler şehvetlerinin peşine düştüler. Yakında Gayya'yı boylayacaklar. Meryem suresi. Kayayı Rasulullah terbi. Bir de esem var. La la la yezdun. Şirk koşmazlar, adam öldürmezler, zina da yapmazlar. Hemen <gülüyor> yapılanlık. Kim bunun üçünü veya ikisini veya birini yaparsa yelka <gülüyor> esem. O da esem kuyusunu boylar diyor. Orada üç amel burada da sırf namaz tabi burada da şehvetlerine uydular derken anlaşılıyor zina şehvetten geldiği adam öldürmekte şehvetten geliyor şehvet hırs ve düşkünlük manasınadır o sadece cinsel değildir dolayısıyla bunlar da esam kuyusunu boylayacak bunlar da gaya kuyusunu boylayacaklar bütün cehennemin dibi fesevfe yakında diyor tefsirde diyor ki alüse hazretleri niçin yakında dedi biliyor musun diyor çünkü cehennemin diyor Tepesinden bir adam atıldığı zaman Ağır şeyler daha mı çabuk iner? He? Ben yani tam fizik kimliği yapışabilmem yani onun için. Ama kitaplardakini okuduğum zaman hep doğru çıkıyor. Çünkü kitaplar doğru yazıyor. Diyor ki en büyük ağırlığa sahip işte dünyanın kaç katı diyelim ağır. En ağır şeyi cehennemin tepesinden Çukurun ağzı ve küntü mahle şefahufreden minen Kur'an söylüyor ya ateş çukurunun ağzındaydınız. Size Allah haldı oradan geri kurtardı. Size iman İslam Kur'an namaz nasip etti dediği bir kuyu var. Kuyunun ağzı var. Ali İmran suresinde geçiyor ya. Çukurun ağzındaydınız diyor. O diyor cehennem çukurunun ağzından en büyük hacme sahip işte ağırlık siklete sahip bir şeyi varlığı atsan, Kayyaku'yu kuyusunu boylamak için 70 sene sürekli iner diyor. 70 sene sürekli iner. 70 sene zarfında bir yerde takılmaz. Bu kadar derin bir yer. Ya insan sıkılıyor. şurada bile sacakta bunu ben havasız bir yere giriyorum, hemen boğuluyorum ya. Bu kadar derine dibe nasıl inecek ya? Namazı terk ettiler, gayyayı boylayacaklar diyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem haber veriyor ya. durum bu Esam da bu kuyu Geyya da bu kuyu Allah mağaza için. şimdi ya Rabbi ben ne yapayım ne edeyim Kılmadığım illa men tabe şimdi Tevbe et diyor hemen vazgeç ve amene imanını bir daha tazele İmanını tazele diyor bak buyurun Eşhedü en la ilahe illallah Eşhedü enne muhammeden abduhu ve resul Bir kelime-i şahit devamlı taze tutmak İmanlı bir tazel Ve amelan salih. Sâlih amelet başla şimdi Ondan sonra da devam et Bundan sonra ölünceye kadar bırakma Kazalarını da ihtimam göster Namaz caiz olacak kadar doğru sure okumayı öğren Abdest kusul meselelerini doğru dürüst öğren Şöyle farzları, vacipleri, sünnetleri birbirinden ayır Farzları mutlaka Farzı, vacibi hiç bırakma o zaruret. Onsuz kurtuluş yok. İşte onlar cennete girerler diyor. Bak yine kapıyı açtı kurban olduğum. Kapıyı açtı. Buyurun diyor tövbe kapınız açık. Ama ölene kadar. Can boğaza gelene kadar. Güneş batıdan doğana kadar. Güneş batıdan doğana kadar dünyanın tövbesi. Ama senin tövben senin canın boğazına gelene kadar. Çünkü memma tefeket kıyamet kıyameti o buyurdu Resulullah. Ölenin kıyameti kopmuştur. Şimdi içimizden biri bugün ölse ona akşam farz olmayacak. Ölenin kıyameti koptu. Ölene daha tevbe imkanı var mı? Kaza yapabilir mi bitti? E ne zaman öleceksiniz siz? Ne zaman ölmeyi düşünüyorsunuz? Herif dedi namaz kılmayı henüz düşünmüyorum. Ölmeyi ne zaman düşünüyorsun? Bak gelin damat dün gidiyordu. İkisi de mezar ol. Kuaföre gidiyorlardı kafaları yaptıracaklar cenaze gelin damat ne olacak dün konvoyuna giden cenaze cenaze konvoyuna giden cenaze adam bir tane cenazeye gidiyor beş kişi cenaze daha gelin e cenaze hep cenaze e siz tabi moral bozucu haberleri biz dinlemiyoruz efendi oraları kapatıyoruz yani öyle şeyler moralimizi bozuyor kaç tane bebek öldüğünü yani senin yaşın mı var başın mı var Er kişi niyetine, hatun kişi niyetine, kız olancık niyetine, sel gibi gidiyor. Bugün yüz binler gitti, sel gibi. Dünyada bugün ölen sayısı yüz binleri aşıyor. Yani bunlardan biri sen ben, olmayacak mısın bir gün? Ne zaman almayı düşünüyorsun? Yani ne zaman tevbe etmeyi düşünüyorsun? اَجِّلُوا بِالصَّلَاةِ قَبْلَ الْفَوْتِ اَجِّلُوا بِالتَّوْبَةِ قَبْلَ الْمَوْتِ Ne demiş? Namaz vakti girdik, geçmeden hemen kıl... Ölüm gelmeden hemen tevbeni yap. İki şey acele. Ama cennet kapısını açtı Allah. Bela uzlama Hiç onlara haksızlık yapmayacak. Melekler zulm etmeyecek. Bizde zulüm yok. Ne zulmeli Bugün zulüm yok. Cennetu'n nilletu ma'de'r Rahmanu Bak siz görmeden ben size söz veriyorum. Bana inanın. Ananızın karnında size böyle dünya var denseydi siz inanır mıydınız? Hadi gidin Hadi çıkalım buradan çok dardasın burada boğulacaksın de şeyler. Ben rahatım burada 9 ay gün günü doğmadan doğan sıkıntıya girer. Günü ne kadar rahat rahat bekliyor. Çık çıkmak ister mi? 200, 300, 700 kadının karnında 7 tane durdu. Kaç ay? Duruyor orada. Çık desen bile çıkmak istemez. Desen ona, ya sen burada nasıl duruyorsun? Böyle dünya var. Ben burada rahatım ya. Benle ne uğraşıyoruz? Ne zaman dünyaya geliyoruz, bir de bakıyoruz Allah Allah biz anan karnında nasıl durmuşuz ya? Cennete de gidince diyeceksin ki, bu dünyada nasıl durmuşuz ya? Vallahi dünya ana karnından dar, cennete nispetle. Vallahi dar. Ama bize çok geniş geliyor. Kıtalar, şunlar, bunlar, ne kadar büyük dünya. Cehennemin ortasına atılacak da fındık kabukat etmeyecek. Bir şey yok dünya. Ben size diyor, görmeden söz verdim. Peki dünyayı görmediniz, geldiniz var mıymış? Bunları ancak kim yaratırmış? Ancak Allah. Size diyor, bunun on katı, yüz katı cennet söylüyor. En sağlam bir Müslümana, altmış dünya kadar cennet. En sakat bir Müslümana, cehennemden son çıkana bile, on dünya kadar cennet. Hazinem genişti. <gülüyor> Sözüm gelecek, gerçekleşecek. Sözüm yere düşmez, mutlaka yerine gelecek. Kimse beni aciz bırakamaz ki diyor. <gülüyor> Öyle bir cennet vaat ediyorum. Boş söz duymayacaksınız. Hep hoş söz duyacaksınız. İlla selama Melekler gelecek. Belli meleket diye duhluuna alemin kulli bab. Bütün kapılardan melekler gelecek. Bir köşk var, bin tane, iki bin tane, üç bin tane kapısı. Küçüksü kasrınam mı benzer beyler, bey saraynam benzer. Buralar çöplikmez bele. Bir köşk var, binlerce kapısı. İnne adna halı cenneti menzeleten men yunadi kadi men hudde amifi bi babile beyikle beyik. Cennette en aşağı mertebesi olan bir hizmetçisine çağırdığı zaman bin tane birden kapıya gelecek inci gibi buyur buyur buyur buyur buyur Cennette bundan aşağı hizmetçisi olan yok Dünyada bin tane bir hizmetçiye bağırdı mı bin tane birden gelen kral yok Bunu mu kaçıracağız? Deli miyiz? Melekler selam veriyor Kullar birbirine selam veriyor Tehiyyetü mühme el selam Allah selam veriyor Selamun kavlüm min rahim geliyor. Selam aleyküm ve aleyhel cennet. Ey cennetliler selam olsun size. Bizzat Allah kendi kelamı ile görünerek canlı yayın. Le bekle bekle bekle. Said de, hayrubey Buyur Allah'ım, buyur Allah'ım. Hepimiz Allah bize o onu diyenlerden esen Allah. Girenlerden esen Allah, cemalini görenlerden esen Allah. Ya. Niye geldik? Niye yaşıyoruz? Hel razıydım, memnun musunuz hayatınızdan diyor. Diyorlar maalemler nerede bu ki kimseye vermediğini bize verdin biz nasıl memnun olmayız ya Rabbi Esas size şimdi vereceğim diyor, vereceğim şimdi vereceğim. Buyur Allah. el yunnu hülule Şimdi size rızamı helal ediyorum. Benim rızam cennetten de büyüktür çünkü cennete girersin sahibi razı değilse sıkılırsın. Bir saraya girersin, ne zaman çık diyecekler diye korkarsın. Lazım olan hanenin sahibidir, bilmeyenler hanenin talibidir. Ev sahibi memnun değilse o ev adamı zindan olur. Şimdi size rızamı helal ediyorum. Bundan sonra sonsuza kadar ki, cennet cehennem sonsuz. Bir insan dese ki, katır trilyon senedir cennet kafir olur. Çünkü Allah sonsuz diyor. Sonsuzluk mefhumunu biz şimdi anlayamayız. Size bundan sonra ebediyen darılmayacağım, kızmayacağım diyor Allah. Celle Celaluhu. Şimdi düşünün bir insan dünyada her an Allah'ı kızdıracağım diye ödümüz kopuyor, kızdırıyoruz. İşte istiyor var şu bu. Ne zaman dese ki daha size ebediyen kızmayacağım, darılmayacağım. O zaman cennet cennet olur. Rızaullahi fil cennet, gayrun minel cennet. Cennette Allah'ın rızasına ulaşmak cennetten kıymetlidir. Hüsegatullahi fil nari, şerrun minel nari diyor İmam-ı Rabbani. Cehennemde Allah'ın kızması ateşten çok yakar adamı diyor. Ateşten çok yakar adamı. O gazap. Kendimizi gazabı ilahiye namzet yapmayalım. Kendimizi Allah'ımızın rızasına hedef edelim inşallah. Efendim bu tevbe kapısı açıkken, can tendeyken, ruh bedendeyken şimdiden namaza bir söz verelim inşallah. Ve bundan sonra ölünceye kadar bırakmamaya niyet edelim, azmedelim inşallah. Allah'tan da yardım isteyelim, muvaffakiyetler isteyelim. İnşallah urrahman. Hanımları, çoluğu, çocuğu hepsini uyaralım, ikaz edelim. Bir tanesi bu İslam dairesinden dışarı çıkmasın, ipi boynundan çıkartmasın, Allah muhafaza buyursun. Allah cümlemizi bu İslam ehli sünnet dairesinde saklı buyursun. Amin diyen dillere Rabbim rahmet buyursun, boyunları cehennemden azat etsin. Bu merasime sebep olanları da saadetlere nail etsin, selametler ihsan etsin, hepimizin ölmüşlerine rahmet etsin, kabille nur etsin. Mehmet abi andık demin yolda gelirken torunu getirdi beni, Celil amca, Mehmet amca, külliye şehitleri, Allah yolunun şehitleri, Miraç gecesi şehit oldular o yolda. Onlar hiç unuttuğumuz insanlar değil, cemaatlarımızdan bu yolda hizmet edenler, şimdi ölüp kabirde bize de bir hediye yok mu diyenler ruhları için. Buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammed'in abdi ve resul. hediye elde Rabbim isal eylesin, amin.